Bacakları ağrıyan bir kişi bağdaş kurarak namaz kılabilir mi? Yoksa yine ayaklarını da kıble cihetine çevirmesi mi gerekir? Şimdi bizim fakımızda taat ve takat dengesi vardır. Yani ibadetler güç oranında kişiye sorumluluk yükler. Sizin mesela namaz kılarken diyelim... Bağdaş kurmanız gerekiyor, başka türlü duramıyorsunuz ise, böyle bir yapınız varsa size kolay olan şekliyle bu işlemi yaparsınız. Bağdaş kurmanız da zarar veriyorsa ayağınızı kıble istikametine uzatabilir yahut yan tarafa uzatabilirsiniz. Ha buna da gücünüz yetmiyorsa bir şeye yatmak suretiyle o rahat bir şekilde Cenab-ı Hakk'a ibadet etme imkanınız Söz konusu olabilir. Demek ki namazda kişi yapabileceği şekilden sorumludur. Onun için biz mesela sandalyede namaz konusunda bir fetva yayınladık. Özellikle onun üzerinde duruyoruz. Hı hı. Ayakta durabilen, rukusunu yapabilen, secdesini yapamıyor ama oturabilen bir insan secdeye giderken e, secdeyi yapamıyor ama oturabiliyor hı hı. ise o kişinin ayakta namaza başlaması, rükûsunu yapması, secdeye giderken de yere oturması ve orada ima ile secde yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Yani bu kişi bunu yapabilir, ayakta durabiliyor, rükû da yapabiliyor, yere oturması da mümkün. Ne yapacak? Yere oturacak, secdeye gidemediği için... İma, İma yapacak yani secdenin imasını yapacak. Peki hocam ben oturduğum zaman kalkamıyorum. E, tamam hı hı. senin e, takatın e, kalkmaya yetmiyor. Ne yapacaksın o zaman? Oturarak devam edeceksin. Yani ayakta kıyam başlayayım. mecburiyeti hı hı. ortadan kalkıyor. Ayakta Oturduğun değil mi? yerde hı. önce ayakta başladın, hı hı. ruku yaptın. Secdeye gidemiyorsun ama yere oturman mümkün. Oturacak ima ile secdeyi yapacaksın. Bunu yaptım kalkamıyorum. Oturduğun yerde artık kıyamın oturarak olacak. Ruku bulunduğun yerde yapacaksın. Secdeyi de ima ile yaparak namazını kılacaksın. Yani senin durumun namazda hangi şeye daha müsaitse o zaman o yetki sana geçiyor. Ancak şöyle bir insan düşünün hocam ayakta durabiliyorum. Ruku da yapabiliyorum ancak yere oturmam mümkün değil diyorsan hı hı. o zaman tabira sandalye söz konusu olabilir. Ama e, sandalyede namaz kılan e, kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğunun e, ruku yapabildiğini, kıyamda olabildiğini görüyoruz. Zaten onları yapıyorlar. E, peki oturamaz mı bu Müslüman? Oturabilir. Büyük ihtimalle oturur. O halde sandalye, sandalye üzerinde namaz kılmaması icap eder. E buna dikkat ediyoruz. Demek ki evet. gücünüz neye yetiyorsa onu yapmakla mükellefsiniz. Gücünüz yetmediği noktada Cenab-ı Hak sizi mükellef tutmuyor. Evet.